أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa fahma walhaqni bis-salihin. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la 'alim. Muhterem Ramazan ayı cümlenize cümlemize hayırlı mübarek olsun, hayırlar getirsin. Yüce Rabbimize hamdü senalar ederiz ki bizleri sağ selim esenlik ve güven içerisinde bu mübarek aya ulaştırdı. Değerli Müminler, içinde bulunmuş olduğumuz ay, Müslümanlar açısından çok önemli bir aydır. Müminlerin ganimet ayıdır. Müminler için tövbe ayıdır. Müminler için mağfiret ayıdır, rahmet ayıdır. Müminler için cennetin anahtarını aldıkları çok önemli bir aydır. Müminlerin cehennem azabından azat olacakları, azat olma fırsatını yakaladıkları yakalayacak oldukları çok önemli bir aydır değerli kardeşlerim bu yüzdendir ki peygamberimizin arkadaşları ramazan ayına 6 ay kala Allah'ım recebi ve şabanı bize mübarek kalın Allah'ım Bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ederlerdi. Ve bu duaları 6 ay boyunca sürerdi değerli kardeşlerim. Ramazan ayı akabinde 6 ay Allah'ın yapmış olmuş yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eyle. Tutmuş olduğumuz oruçları kabul eyle. Tövbemizi kabul eyle bu ay içerisinde yapmış olduğumuz hayru hasenatı, sadakayı, tövbe istiğfarı kabul eyle diye dua ederlerdi değerli kardeşlerim. Ve bunun içinde 6 ay ayırırlardı. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz önce manasıyla söylemiş olduğum hadisi şerifin bu aydan önce çokça tekerrür ettirdiğini o duayı çokça yaptığını biliyoruz rivayetlerden öğreniyoruz Allahümme bârekene fi racede ve şa'ba be ve belleghene ramazân Allahümme recebi ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır peygamberimizin dilinden bu dua eksik olmaz idi değerli kardeşlerim. Bu da Ramazan ayının öncesinde, altı ay öncesinde başlar, Ramazana kadar devam eden bir duaydı. Demek ki altı ay sürekli olarak yapılan bir dua bize çok önemli bir mevsim içerisinde olacağımızı çok önemli bir mevsime kavuşmak durumunda olduğumuzu göstermektedir. Değerli kardeşlerim iki insan uzak olsun. Evet. Amel bakımından Ömür bakımından, ibadet bakımından, takva bakımından, her bakımdan eşit olan iki insan vefat etmiş olsa ancak biri diğerine göre bir sene sonra vefat etmiş olsa ve o senenin